Onlara Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden Allah yolunda harcayın denildiği zaman inkar edenler, iman edenlere Allah'ın dilemiş olsa kendilerini doyurabileceği kimselere mi yedireceğiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz derler.